1918 numaralı konu Erbed bin Kaiz ile Amir bin Tufeil'in helak olması Erbed bin Kaiz ile Amir bin Tufeil Hazreti Peygamberi görmek üzere Medine'ye geldiler. Yanına vardıklarında Hazreti Peygamber oturuyordu. Onlar da Hazreti Peygamber'in karşısına oturdular. Amir bin Tufeil "Ey Muhammed ben Müslüman olursam bana ne vereceksin?" dedi. Hazreti Peygamber "Müslümanlara ne verilmişse sana da o verilecektir." Müslümanların boynuna ne lazım ise senin de boynuna o olacaktır buyurdu. Amir bin Tuğfeyl, eğer ben Müslüman olursam, senden sonra bunların başına geçecek yetkiyi bana verir misin? deyince, Hazreti Peygamber, bu ne senin, ne de kavmin için bahis konusu değildir. Sen ancak Bedevileri idare edebilirsin, dedi. O, ben şu anda Necid Bedevilerine hakim bulunmaktayım. Sen bütün Bedevilerin idaresini bana ver, şehirlerin idaresi de senin olsun, dedi. Hz. Peygamber hayır, böyle bir şey olamaz, dedi. Onlar Hazreti Peygamber'in yanından ayrılacakları sırada Amir bin Tufeyl, Allah'a yemin ederim ki, ben Medine'yi süvari ve piyadelerle dolduracağım, dedi. Hazreti Peygamber de, Allah sana mane olur, buyurdu. Amir ve Erbet oradan ayrıldıktan sonra, Amir, Erbet'e, ey Erbet, gel, tekrar konuşalım. Ben Muhammed'i konuşmak suretiyle meşgul edeyim, sen de arkasından kılıçla vur. Eğer öldürürsek arkadaşları bizimle savaşmazlar ve bizden diyet almaktan başka çareleri kalmaz, dedi. Elbette tamam, dedi ve geri döndüler. Amir, Hazreti Peygamber'e, ey Muhammed, benimle beraber gel, seninle konuşacaklarım var, dedi. Hazreti Peygamber kalktı ve duvarın dibinde konuşmaya başladılar. Bu sırada erbet kılıcını çekmek istedi, fakat eli kabzaya yapıştı kaldı ve bir türlü kılıcını çekemedi, Amir ise sabırsızlıkla onun kılıcını çekmesini bekliyordu. Hazreti Peygamber arkasına döndü ve Erbet'in kılıcını çekmeye çalıştığını gördü ve yanlarından uzaklaştı. Erbet ile Amir de Medine'den çıktılar, Harre'ye varınca atlarından indiler. O sırada Sa'd bin Muaz ile Üseit bin Hudayr yanlarına gelerek, ''Ey Allah'ın düşmanları, Allah'ın laneti ikinize de olsun, buradan defolun.'' dediler. Amir, Sa'd, ''Aa, şu kimdir?'' diye sordu. Sa'd, o, orduları bozan Üseyd bin Hudayr'dır, dedi. Böylece Amir ile Erbed Rakım denilen yere kadar gittiler. Allah orada Erbed'in üzerine yıldırım göndererek onu helak etti. Amir ise Cerim denilen yere kadar gitti. Allah ona bir çıban musallat etti. O, Beni Selül kabilesinden bir kadının evine geldi. Sabaha kadar parmağını boğazına sokup çıbanı sıkıyor ve, bir deve çıbanından, Beni Selül kabilesinden bir kadının evinde ölüyorum, diye yakınıyordu. Sonra atına binerek yola çıktı fakat atın sırtında can verdi. Bu olay üzerine Allah Teala onun önünden ve arkasından izleyen melekler vardır. Onu Allah'ın emriyle gözetlediler. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirmez. Allah da bir kavme kötülük istedi mi artık onu geri çevirecek yoktur. Zaten onların ondan başka koruyup kollayanları da yoktur. Ra'd 13 suresi 11 ila 13 ayetlerini indirdi.